İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri, Bilgi Çağının Hukuku programına hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bugün konuğumuz Sayın Melih Karakullukçu. Siz de hoş geldiniz Melih Bey. Hoş bulduk. Sevgili dinleyenler, e, bugüne kadar bu programda biz size hep e, hukukla teknolojinin ilişkisinden söz ettik. Değil mi? Murat? Evet, tabii. Ee, Bilgi Çağının Hukuku değil program. Evet. Genellikle de hukukun arkadan gittiğini vurguladık durduk ki realite bu zaten. Ee, hiç şimdiye kadar burada hukukla teknolojiyi at başı birlikte götürenden söz etmedik. Böyle bir konuğumuz da olmadı. Ama Melih Bey böyle birisi. Hukukla teknolojiyi buluşturmuş akıllı metin arama diye benim daha ziyade günlük dille, aklımın erdiği terminolojiyle sizlere aktaracağım. Bir uğraşısı var. Ee, ayrıca ne hangi arada bu kadar e, işi yaptınız onu da çok merak ediyorum. Hem tarih, hem felsefe, matematik. Üstüne Kolumbiya e, hukuk e, okulunda e, hukuk diploması, Amerika'da hakimlik... Tetkik hakimliği. Tetkik evet. hakimliği, avukatlık, gazetecilik. Kısacık hepsi. Değil mi? <gülüyor> e, bu kadar şeyi e, bu genç yaşta nasıl becerdiniz? Önce hakikaten kutlamak istiyorum Bunu ben sizi. Teşekkür size. ederim. Dediğim gibi 2-3 yıllık bir hukukçuluğun içine sığdı o Öyle sözünü evet. ettikleriniz. O yüzden kısacık kısacık hepsinden yapabildim. Sonra da Türkiye'ye döndünüz. Araları soracağız gene. Evet. Ve e, önemli bir konuya el attınız. O da Türkiye'deki mevzuatın... Evet. Mevzuatı Siz devam edin devam isterseniz. Edeyim. 2007 yılı ortasında Türkiye'ye döndüm. Döndüğümde aklımda avukatlığa devam etmek yoktu. Bu tür bir tabanı üzerinde çalışmak istedim. Temel mevzuat metinleri ve içtihat metinleri üzerine yani kamuya açık en azından hukuk teorisi olarak kamuya açık olan. Metinler üzerinde gelişkin aramalar yapabilen bir veri tabanı ve güncel tutulabilen ve de büyütülmesi mümkün. Hani milyonlarca belki ileride on milyonlarca sayfanın teknoloji yardımıyla güncel tutulabildiği ve yönetilebildiği bir sistem kurmak vardı ve ticari amaçlıydı. Onu da baştan söyleyebilirim. O yüzden iki yönü vardı yani hem böyle bir veri tabanı kurmak hem de bunu ticari bir şekilde sürdürülebilir kılmak. E çünkü Se gönüllü kuruluş değilsiniz, değiliz, bir değiliz. üniversite değilsiniz, evet. Kızılay değilsiniz. Değil. Sonuçta bu vereceğiniz de bir medeli var. Onu bir evet. şekilde karşılayacaksınız. Bunu anlamak mümkün. Evet ve o nedenle de aslında hukuk yayıncılığı düşünüyordum. Ama öncelikle e, telif problemi olmayan, Hı -hı. E, kamuya açık bu metinlerle bir de hukuk yayıncılığının böyle bir altyapısı olması gerekiyor gerekeceğini düşünerek e, yani herhangi bir yazarın, hukuk araştırmacısının öncelikle böyle bir veri tabanından çok faydalanabileceğini düşünerek bu altyapıyla başlamak mantıklı geldi. Hukuk yayıncılığından kastınız hukuki Genel. metinler, Der, evet. kitaplar. oraya gelemedik. Veri tabanı ha. bitemedi. Ve <gülüyor> beş buçuk yıl, altı yıldır biz hala veri tabanıyla uğraşıyoruz. Öyle de gidecek gibi. Veri tabanın bitmesi ne demek? Bitmesi diye bir şey mümkün olmadığını fark ettik. Çünkü e, özellikle ikinci mevzuat mı diyelim e, yasaların altında idari Kurumların hı hı. ürettiği mevzuat hakikaten sonsuz. E, türleri de sonsuz. E, hani yönetmelikle tebliğle bitmiyor. Bunun ötesinde özelgeler var, yönergeler var, genelgeler var. Kim, kimimizin bilmediği genelgeler var. E, çok çeşitli. Yani mektuplar var, yazılar var. SPK'nın e, işte bu yeni e, tür kurumların ürettiği değişik farklı mevzuatlar var. Hakikaten sonu yok. Ve e, içtehatın. Tabii hiç hiç sonu yok. E, yargı Yani ilk derece mahkemelerinde hesaba katarsak Tabii. belki on milyonlarca karar söz konusu. Bu nedenle bu devam edecek. Ama doktrin türü e, metinler eklemekte de kararlıyız bir noktada. Hı hı. Bir şey sormak istiyorum. Burada Veritaban'ın oluştururken nasıl bir e, yöntem izlediniz. Atıyorum belli bir tarihi milat alıp o noktadan ileriye doğru mu gittiniz? Be, e, geriye doğru mu gittiniz? Nereden ne bulursak koymak gibi bir şey mi Bu son miydiniz? dediğiniz <gülüyor> tam bizim, e, bize uyuyor. Çünkü e, kamuya açık e, ve de elektronik ortamda kamuya açık metinler yani kaynaklarımız bizi yönlendirdi oldukça e, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda en gelişkin e, elektronik alanakları sunmuş olan kurum olduğu için ve kanun da en mantıklı başlama noktası olduğu için ve evet. kanunlar ee, nasıl diye 1, 2, 3, 4, 5 diye gittikleri için yani neyin kayıp olduğunu bulmak çok kolay olduğu için 9 yoksa demek ki işte 8'den 10'a atlıyorsak demek ki 9 kayıp diyerek önce onun külüyatını oluşturduk. Ee, orada e, yürürlükte olan yürürlükte olmayanları e, ayrıştırdık. Yani yürürlük bilgisine bazı e, metodik e, öncelikler belirledik. Yani metin yayınladığımızda bugünkü yürürlükte olan metni yayınlamak esası üzerine kurduk. Bu en önemli öncelik dedik. Hı hı. Bunu yapamazsak diğerlerinin önemi yok. Yani 500- tane yargı kararı var 300 tane mevzuat yönetmelik var bu değil önemli olan önemli olan ne yayınlıyorsak şu baktığınız anda bu güncel ya da onu sağlayamamışsak bir hafta öncesi itibariyle ile güncelliği etiketleyerek böyle bir yapıya e, yoğunlaştık e, öyle olunca da yasalar çok iyi bir başlangıç noktası çünkü yasama çok açık şeffaf e, her, e, izlemek gayet mümkün zaten şu anda tasarı noktasından yani komisyon noktasından izliyoruz böylece bazen daha işte başbakanlığın sitesinde ya da mecliste bile tam yayınlanmadan önce biz sitemizde kanlaştı anda gösterebiliyoruz metni önergeleri de izlediğimiz için genel kuruldu hı hı hı. buydu esas bunun üzerine yoğunlaştık ve de dediğim dediğiniz gibi kaynaklar bizi yönlendirdi elektronik kaynaklar. O kaynaklar da genişliyor 6 yıl çok uzun bir süre evet, oldukça uzun. yeni olanaklar çıktı ortaya. Ee, kanun kaç tane kanunumuz var gibi ben hukuki bir adam 15 olarak <gülüyor> evet. sormak istiyorum. 15 e Şimdi sen hazır o soruyu sormuşken ben daha genel bir şey sormak istiyorum. İkisini birleştirerek Melih Bey bize cevap verirse e, en azından açık radyonun teknolojiyle çok sıkı fıkı olmayan dinleyicileri daha güzel somutlayacaklardır. Siz Melih Bey, e, bu projeye girerken e, Türkiye'de hukuk metinleri arayan insanların, kanunları arayan insanların, hukukçu olsun olmasın, e, nerelere başvurduğunu da biliyorsunuzdur. Yani tarihçesini de incelemişsinizdir. Biz öğrenciyken mesela feyvolan sistemiyle evet, çalışan evet. bir şey vardı. Kuruluş hala var. Evet, tabii. Hala var. E, onlar internete taşındı ama evet. föy volanlarını mı taşıdılar yoksa teknolojik olarak daha gelişkin bilmiyorum. yöntemler evet. kullanıyorlar mı ben de bilmiyorum. Ben bana kanun lazım olduğu zaman mevzuat.gov.tr gittiğim adres evet. o. Evet. Yani en güvendiğim yer orası. Ma <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir evet, e, sevgili evet. radyo dinleyicilerimiz öyle bir bakışla karşı karşıya kaldık ki <gülüyor> siz öyle zannediyorsunuz bir <gülüyor> yani, şey var. Neden öyle bir baktığınızı soralım ben merak bu, ettim. Kamu hizmeti çok değerli bir hizmet. Dünyanın her yerinde e, devletin yani olanakları bizimkine benzer olduğu durumlarda e, aynı istekle benzer hizmetler verilmeyebiliyor. E, o yüzden devletin böyle bir kamu hizmetine girişmiş olması çok iyi bir şey. Çok güzel bir şey ama e, hakikaten e, Özellikle alt mevzuatta bir komplikasyon var. Evet. Yani yönetmelik tebliğlerde komplikasyon var. Çünkü TBMM gibi izlenebilir, meclisimiz gibi izlenebilir değil bütün idari kurumlarımız. Ve en büyük komplikasyon da şu. E, öncelikle bütün yönetmelik ve tebliğler ve genelgeler ve yönergeler vesaire resmi gazetede yayınlanmıyor Türkiye'de. E, böyle bir zorunluluk yok. Bazı yönetmelikler, onun bir tanımı var. E, i̇şte bütün ülkeyi ilgilendiren yönetmelikler gibi. E, ve e-mevzuat... E, ...bildiğim kadarıyla tamamen ve sadece resmi gazeteyi izliyor. O yüzden resmi gazete dışında kalan ikinci mevzuat... ...yani idari kurum, idari işlemler, e, düzenleyici işlemler... E, ...mevzuatın kapsamı dışında. Hmm. Daha e, problematik olan... E, ...resmi gazeteden olanları en azından oradan izleyelim deseniz bile... E, ...bunu e, mevzuatla da yazıştık... ...danıştay iptalleri sorunu var. E, danıştay iptalleri ve danıştay yürütmeyi durdurma kararları... E, bu da belki daha sonra konuşuruz, kamuya duyurulmadığı için anında elektronik ortamda bu bilgi başbakanlık mevzuat geliştirmeye de biliyor Ve başbakanlık bu konuda çabaları olduğunu ama bilgi akışında sorun olduğunu bize bildirdi. Uzun lafın kısası Danıştay bir yürütmeyi ya da tebliği yürütmesini durdurduğunda bir maddesinin iptal ettiğinde bu işlenemiyor çoğunlukla. Ve e-mevzuatta o yürürlükteymiş gibi yayınlanıyor ve şu anda yayında hatta yanımda bir tanesini getirdim. Bunu da şuradan bile biliyoruz. Biz kurumlara tek tek yazıyoruz hukuk müşavirliklerine ki bilgi edinme hakkı Kanunu kapsamındaki Hı -hı. direktçelerle bu başvuruyu yapıyoruz. Diyoruz ki sitenizdeki şu şu tebliğler şu şu yönetmelikler üzerinde bir danıştay iptali ya da danıştay yürütmeyi durdurma kararı var mı? Kimisi yanıt veriyor evet diyor ve işlemiş de oluyorlar sistemlerine ve e-mevzuatta onlar hala iptal edilmemiş gibi yayınlanmakta e-mevzuat. Çünkü bilgi akışında sorun olduğunu bize bildirdiği için biz de bunu şa buna şaşmıyoruz. E o yüzden böyle bir sorun. E-mevzuat derken somut bir URL adresi veriyor musunuz? E-mevzuata mevzu... e, e atıf yaparken Genel evet. kavram olarak söylüyorsunuz E-mevzuat evet. e E-mevzuatı e yok başbakanlık go Başbakanlık mevzuat go ha, olarak onu, onu kastediyorum Devletin hmm. e-mevzuat e Resmi sitesi Onun internet sitesi. adresini dinleyicilerimizle ha, paylaşalım e -baş, Basbakanlik hı hı. E Nokta e Nokta gov Nokta mevzuat nokta gov nokta değil mi? Galiba öyle, haklısınız. Evet, .mevzuat .tr diye diyebiliyorum ama mevzuatla başbakanlığın sırası farklı olabilir. Evet. Ama budur adres mevzuat başbakanlık diye ve orada işte böyle bir problemle karşılaşıyoruz. Zaten önümüzdeki en büyük sorun ama ve servisimizin de işte üzerinde durduğumuz, iyileştirmeye çalıştığımız yönü. ...güncel tutulması meselesi danıştay iptallerinin yayınlanmaması nedeniyle. Şimdi ben yine hukuktan uzak üçlünün üyesi olarak sormak istiyorum işin teknoloji tarafındaki... ...o zaman şunu mu anlıyorum? Ee, mesela sizin bu işte takip eden ve danıştayın iptalinden haberdar olan birisi... ...o mevzuat ve konuda farklı davranırken bundan haberdar olmayan bir başkası... E, dan bağımsız olarak mevzuata göre davranabilir. Ve bu Sanırım ülkede mi? hani... İki ayrı yani bir çifte standartlık yaratabilir algılıyorum. Yanlış mı görüyorum? Ee, sanırım bunu avukatlarla görüştüğümüzde bunu söylediğimizde hatta spesifik örnek verdiğimizde bile işte şu, şu mevzuat örneğin dediğimizde ve işte Danıştay kararı dediğimizde dediler ki biz bir Go.tr adresinden aldığımız bir metni neredeyse bir resmi gazete metne olarak görüyoruz. Ve bunun esas alınacağını düşünüyoruz umuyoruz ama biz bundan çok emin değiliz. Yani hakikaten böyle davalık bir durum olsa devlet vatandaş karşı karşıya geldiğinde tahminim e, vatandaşın lehine yorumlanacaktır ve mevzuat e, hangi e, metin vatandaşın lehine olacaksa uygulanacaktır tahmin ediyorum ama iki özel kişi karşı karşıya geldiğinde Bilmiyorum ne şekilde karar verilir. Sen Murat'ın dediği yani bir anlamda fırsat eşitsizliği oluyor. Tabii. Evet, <gülüyor> evet. Bilgi erişim açısından evet, değil mi? Evet ve onun nasıl düzeltileceği mahkemeye olayın intikali noktasına bilemiyoruz o eşitsizliği. Bir de mahkemeye olay intikal etmediğini düşünürler. Etmediği daha da... O zaman evet, daha evet. da fena yani iki evet. kişi var. Bir tanesi A diyelim bu gümrükle ilgili bir konu. Evet. Bir tanesi A hesabına göre vergisini yatırıyor ve işlemini yapıyor. Bir başkası B hesabına göre vergisini evet. yatırıyor ve orada bir haksız kazanç ya da hani haksız kayıp söz konusu olabiliyor. Evet. Ve bizim gibi veri tabanları için de son derece zor bir durum. Çünkü iddiamızın e, arkasında durmamız güçleşiyor. Güncel metin iddiamızın zorluk. Bu arada deminki yöreli e, hemen e, çok teşekkürler baktı arkadaşımız. Sadece mevzuat.gov.tr imiş. Başbakanlık bunu işleten sahip ama hani siteleri son derece basit. O benim dediğim adres. Sizin dediğiniz hmm. farklı. Şey Adalet Bakanlığı'nın ayrı bir sitesi var. Başbakanlığın ayrı. Başbakanlık resmi olarak resmi gazeteyle beraber yayınladığı internet sitesi. Hmm. O yüzden emin olamadım. Peki, o zaman tekrar teyit ederiz. Tekrar ederiz bir teyit ederiz. Adalet Bakanlığı da yayınlıyor çünkü mevzuat. Dilerseniz şöyle yapalım. Saatimiz de geldi. Bir e, müzik molası verelim. Bu arada kontrol edip... Aradan sonra bunu da dinleyicilerimize evet. yayınlayalım. Evet. Sevgili konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. BAH'ın Grangold yönetimindeki 891 eser sayılı FÜGÜ'nü dinledik. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz? Önce Açık Radyoyu hatırlatalım. Radyo Radyolarını yeni açmış <gülüyor> olanlar olabilir. Evet burası 94.90 Açık Radyo. Bilgi Çan Hukuku programındasınız. Ben Murat Lostar ve yanımda Avni Tansu var. Konuğumuz da Sayın Melih Karakullukçu. E, Melih Bey... E, Türkiye'deki bütün kanuni mevzuatı ve içeriği bir araya toplayan bir e, veri tabanı projesinin kurucusu ve uygulayıcısı e, programımızın ilk yarısında bu noktaya nasıl geldiğini anlattı değil mi? Evet. E, Türkiye'de kanunla ilgili içerik arayan insanların bilgiye vaktinde doğru ve çabuk ve ekonomik aynı zamanda evet. herhalde. Erişimi için e, teknolojiyle hukuku nasıl buluşturduklarını, buluşturmaya çalıştıklarını evet, bu, hala devam ettiklerini evet. anlattı. Diğer konulara geçmeden çok kısa bir soru sormak istiyorum. E, kaç kişi çalışıyor bu şirkette? Özellikle Virtaba'nın oluşturma kısmını kastederek soruyorum. Yani teknik ekibi saymaz, Yazılım geliştirmeyi değil ama işte atıyorum e, mevzuatı toplayan. Tamam sizin dilinizde hukukçu şey, ve Hukukçularımız, editörlerimiz e, 6-7 kişi kadar azaldığı oluyor. 11-12 kişiye kadar çoğaldığı oluyor ama o civarda. Hı hı, çok güzel, evet. Şimdi akıllı metin arama teknolojisi de bu konunun içinde var. Azıcık da onu paylaşalım mı dinleyenlerimizle? Akıllı metin arama ne demektir? Şu Google'ın mesela e, bir şey ararken kutuya 2-3 harf yazınca otomatik tamamlıyor. Kendisi ha, evet, onlar başına da bir sürü hukuki dert açılıyor o yüzden 3-5 yeni dava okudum daha yeni hmm. kötü kötü şeyler gelince bir kuruluşun ismi aranırken örneğin çatır çatır tazminat alabiliyorlar yani en son Fransa'daki davada 50 bin euro tazminat ödedi neyse böyle bir şey mi Medik Bey bu e, aslında bizim e, esas yakalamaya çalıştığımız İki tane şey vardı. Bir tanesi kapalı bir dom yani Google açık bir e, alanda arama yapıyor. O yüzden kişilerin bir içeriğe olan e, ilgisi, e, başka kaynaklarda, başka sitelerde o içeriğe referans verilmesi gibi e, özelliklere bakarak içerikleri ön sıralara taşıyabiliyor. Böyle olanakları var. Kapalı bir e, uzayda, e, metin uzayında Google performansını yakalamanız... ...ayrı teknolojiler ve yatırımlar gerektiriyor. Özellikle Türk diline has bunu yapmak istiyorsanız. Çünkü Türkçe sonuna gelen eklerle kelimelerin çok çeşitlenebildiği, farklılaşabildiği bir dil. O yüzden bazı morfolojik analizler gerektirebiliyor. Bu nedenle buna yatırım yaptık. Yani Türkçe'de insanlar aynı Google'da yaptıkları arama sonuçta çıkacak kalitede sonuçları bizim kapalı metin uzayımızda da yakalayabilsinler istedik. Çünkü o o kadar kolay bir şey değil ve buna senelerdir bununla uğraşıyoruz ve bunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Diğer bir yönü de ama hukuk uzayının hukuk metinler uzayının bütünselliği nedeniyle avukat olarak ben de daha önce çalıştığımda ihtiyaç duyduğum bir şeydi bu. Bazı koşullara uyan bütün metinleri görmek istiyordum. Yani e, şu kelimenin şu kelimeden şu uzaklıkta olduğu veya içinde şu şu sözcüklerin geçtiği veya bütün bu koşullara uyan bir de ama şu özelliği olan metinlerin hepsini istiyorum gibi karmaşık komutlar yazdığımda bu komutlara uyan bütün korpustaki bütün metinlerin önüme dökülmesi isteği. Çünkü hani e, Google'da arama yapmak gibi değil hukuk uzayında arama yapmak. Hani bir tane işinize yarayan bir metin bulmanızın pek bir anlamı yok. Çünkü onu yürürlükten yürürlüğünü durduran bir karar olabilir. Bunu bilmek zorundasınız. E, ona taban taban bir başka bir içtihat olabilir. Bunların hepsini görebilmeniz gerekiyor. Bir tarafını çekip bir makale buldum diyebileceğiniz bir dünya değil hukuk. Evet. Bu nedenle e, iki tür arama diyoruz. Yani bir kompleks arama diyoruz ikincisinde Birincisi de Google konforunu Hı -hı. yakalayabilmek. Kapalı bir metin uzayında. Buna yatırım yapmak demek akıllı aramaya kastettiğimiz bu. Ne büyüklükte bir veri tabanından bahsediyoruz. Ee, şu anda artık sanırım milyonlarca sayfa diyebiliyoruz. Ama yakın zamana kadar bir milyon sayfa civarındaydı. Şimdi iki milyon yaklaşıyor. Şimdi bu programda vaktin nasıl geçtiği bazı konuklarla hiç anlaşılmıyor. Sizde de öyle oldu. Dört dakikamız kaldı. Halbuki o kadar önemli başka konular vardı ki sizinle ilgili soracağımız. Bence bir an evvel oraya geçelim. Buyurunuz. Örneğin Melih Bey... Bir ay önce miydi? Bir ay evet. Civar. Bir ay önce şu meşhur change.org evet. üzerinden yani bir nevi küresel dilekçe imzaya açma evet. yazılımı diyelim ya da kolaylığı platformu, diyelim platformu. Evet. Siz orada bir e, imza evet. kampanyası başlattınız. O neydi? Ne amaçla yaptınız? Onu paylaşalım şimdi e, isterseniz. Geçtiğimiz iki, üç, 2010 yılından beri yargı kararlarına, veri tabanımızın bütünlüğü açısından yargı kararlarına erişme çabası içindeyiz. Özellikle bu iptal kararları tabii çok önemli bizim için. Çünkü mevzuatı güncel yayınlamamızı bazı durumlarda engelliyor. Bunlara erişim için çeşitli yollar denemiştik. Ve bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında girişimlerde bulunmuştuk. Yargıtay'a, Danıştay'a kararları istemek için taleplerde bulunmuştuk. Hatta bir keresinde reddedildiğinde bilgi edinme değerlendirme kuruluna itirazımız da kabul edilmişti ve de bu kararların gerekçeli kararların kesinleşmiş kararlarınla ilgili dokümanların Türk milletinin malı olduğu ifadesiyle kararları istediğimiz karar numaralarının bize verilmesi kararına varılmıştı. Fakat o yol bir süre sonra çok uzun ve karmaşık bir hale geldi ve sonuçta kararlara ulaşamıyoruz sonuç olarak. Çok küçük bir bölüm yayınlanıyor Yargıtay ve Danıştay'ın sitelerinde veya Ulusal projesinin halka açık kısmında. Bu nedenle hepsine ulaşılabilmesi için öyle bir imza kampanyası başlatmak istedik. İmza kampanyasının başlığı da bundan sonra tüm mahkeme kararları, gerekçeli mahkeme kararları, metinleri, kişi isimleri, özel bilgiler çıkarılarak açılsın, yayınlansın dedik. Kesinleştikten sonra, olağan kanun yolları tükendikten sonra. Hepsi, bazıları değil, ilk derece dahil, temiz dahil. Burada özel isimleri çıkaralım dedik. Çünkü bu konuda bir... Farklı fikirler var özel isimler kalmalı mı çıkmalı mı diye. İkinci ee, boyutu da bu galiba değil evet, mi? Evet özel isim boyutu. Bugünlerde size en çok kısım bu. Çünkü eden. hakikaten farklı yaklaşımlar var bu konuda bu nedenle. Evet. Ve de e, bunu e, bunun bir engele dönüşmemesi için zaten bundan sonra dedik. Çünkü geriye dönük milyonlarca karar onlarca yıllık kararların arşivlerden çıkarılıp Özel isim temizliği yapılması güç bir şey ama bundan sonra yarından itibaren kesinleşecek olan bir kararın sisteme yargıç tarafından girilirken UYAP sistemine özel isimler çıkarılarak girilmesi önünde bir maliyeti engeli yok. Bundan sonrası için bu, bu şekilde yayınlanabilir halka açılabilir diye düşünerek. Amerikan hukukunu çok iyi biliyorsunuz içinde uygulama eğitim Evet orada aldığım evet. için evet. Sonra İngiltere'yi de biliyorsunuz. Oralarda, evet, Oralarda uygulama nasıl bu konuda? Amerika'da olanı kesinlikle teyit edebilirim. Orada isimler tamamıyla gösteriliyor. Sadece bir mazeret hukukta yeri olan bir yani kanunda yeri olan bir mazeretle istekte bulunursa taraflar çıkartılabiliyor istek üzerine hakim uygun bulursa. İngiltere'de? İngiltere'deki uygulama gördüğüm birçok kararda isimler orada. E, bu arada Avrupa Hakları Mahkemesi de bir örnektir. Orada hatır, Hı -hı. biliyorsunuz e, Hı -hı. Işte Aktaş ya da bir insan ismi Türkiye'ye karşı şeklindedir davalar. Orada da isimler vardır. Evet birçok e, hukuk sisteminde var ama olması doğru mu yanlış mı bu hakikaten önemli bir konu. Hı -hı. Ben şahsen etik açıdan e, kaldırılmasından yanayım. Ee, şeye danıştım, insan hakları hukukçumuz Sayın e, Ke Kerem Altıparma Ankara'da sizin bu konu hakkında. O da aynı şeyi söyledi. Onlar da Avrupa İnsan Hak Hakları Mahkemesi'nin e, kararlarını takip ediyorlar. Bir sitede yayınlıyorlar. Önümüzdeki haftalarda konuk olacak. E, bunu yaparken çıkarıyoruz dedi. Kazanmış olsalar dahi. Yani, yani evet. kişilerin isimleri onlara ait bir şey. Kimisi bahsedilmekten hoşlanır, kimisi hoşlanmaz. Ee, Filan gibi. Peki süremiz doldu maalesef. Ne yazık ee, ki. Sizi izleyeceğiz. <gülüyor> Projenizi ee, ve bu projeyle gündeme gelen hukuki konuları. Ee, Çok burada, teşekkür ederim. Burada açık radyoya <gülüyor> ve dinleyenlere iyi haftalar dilerim. Güzel bir hafta başka. olsun. Bir şey kalmadı. Hoşça kalın. Sağ olun.